eğer beni seviyorlarsa, sana tabi olsunlar ki ben onları seveyim. Zira imanın kemali, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden ziyade sevmek Kişi Kişiyle sevdiğiyle beraberdir. Kim kimi severse, onunla beraber olur. Bir gün huzur saatte gelen bir Arabi, Efendimiz'e ''Ya Rasulallah me tessa'a'' ''Kıyamet ne vakit kopar?'' dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem, ayağa kalktılar ve namaza durdular. Namazdan farek oldular, dediler ki soruyu soran kimdir? O zat dedi benim ya Allah. Dedi ki kıyametin gününü öğrenmeye niye senle uğraşıyorsun? Bu sana ne fayda teyir edebilir? Sen kıyamet günü için ne hazırladın? İş ölümünü bilmek değil. Kabirini yaptırmak değil. Kendine kabir hazırlayacaksan sen kendini kabire hazırla. Kıyameti öğreneceğine, ölüm gününü öğreneceğine sen ölüm için kendini hazırla. O zat dedi ki ya Resulallah benim uzun uzun namazlarım yok. Allah'ın farz ettiği beş vakit gün namazı kılarım. Senede bir ay oruç tutarım. Ama... Allah ve Resulü olan seni çok severim dedi. Onun üzerine de Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem o Arabi'ye, Ey Arabi, kişi sevdiğiyle beraberdir, sen de benimle berabersin buyurdular. Öyleyse iş muhabbette. Günden güne kalplerimizde ve kalplerimizde muhabbetin i Muhammedi'nin tohumlarını atarak, onları gözyaşıyla sulayarak, Resul-i Ekrem'in sünnetlerine itibar ederek, Peygamberin muhabbetini kalbimize şahit edelim ki iki cihanda aciz olalım. Vallahi yedirile daris sallam mehdi men inşâ aleyhisselatü sün.